Paris'te, Fransa'nın Paris kentindeki Parade de Tokyo'da Mayıs ayından beri devam etmekte olan Anne Imhoff'un Nature Mord sergisinin e, fragmanlarından bir parça dinlettim. E, bu haftaki konum Fransa'da özellikle e, Fransa'nın meşhur sanat fuarı FIAC, Fuar International d'Art Contemporain) esnasında yani Ekim ayı itibariyle Müzelerdeki sanat kurumlarındaki sergilerden size izlenimlerimi aktarmak, bilgiler ve haberler paylaşmak şüphesiz en çok konuşulanları, bunların içinde Kart Blanche adı verilen yani tamamen açık çek niteliğinde bir her sene bir sanatçının davet edildiği Palio Tokyo projesiydi. Geçmiş yıllarda da çok önemli isimler özellikle performans ses Alanından da isimler tabii ki Güncel Sanat Odağı'nda bu alandan isimlerin davet ettiği bu programı bu yıl pek yakında e, Paralı Tokyo'daki direktörlük görevinden ayrılmayı planlayan Emma Lavin ve Paralı Tokyo'nun özel bir performansa odaklanan küratörü Victoria Matarrese'nin ortaklığında müziklerini az önce dinlediğiniz üzere. ...Eliza Douglas'ın yaptığı... ...aynı zamanda ses yerleştirmesinde de... ...Enimhoff'la beraber çalışıyor... ...Eliza Douglas... ...gizli kahramanı aslında projenin... E, ...ve de... ...30 kadar... ...projeli katılımcıları... ...dan biri... ...Eliza Douglas burada analım... ...Kart Blanche... ...Verildi Enimhoff'a... ...Emma Lavin ve Paralitokya yönetimi tarafından... ...ve... ...bu yıl Fransa'nın en çok ses getiren projesini Natür Mortu 30 kadar sanatçı ile birlikte hayata geçirmiş durumda. Az önce girişte size çaldığım parçada Eliza Douglas'ın ses yönetmenliğinde bu e, projenin ruhunu size aktarması bakımından özellikle kıymet verdiğim için söyledim. E, bir sergi var ortada... Paradotokya'ya normal zamanda da gidebileceğiniz ama en çok ses getiren kısmı 14-18 ve 21-24 Ekim tarihleri arasında her akşam saat 6'da başlayan ve tam 4 saat süren e, İngilizce'de ya da terminolojide Durational Performance olarak adlandırılan e, yani süresel performans olarak Türkçeleştirebilirim 4 saat boyunca Tokyo'nun farklı katlarına, farklı mekanlarına yayılan farklı farklı performansçıların ve sanatçıların ve sesçilerin ve insanların ve aletlerin aslında aktive ettiği her an başka bir yerde bir şeyin olduğu hardcore kelimesini kullanmak lazım elbette burada. Adeta Parade Tokyo'yu bir tür gece kulübüne ya da büyük bir metropolitanın Arka sokaklarına, tekinsiz arka caddelerine, yer yer banyelerine, yani yer yer merkezine dönüştüren, hayatla ölüm ya da hayatta olmamak, karanlıkla aydınlık, işte gündüzle gece belki, şu anla geçmiş ve hatta belki gelecek hareketle durağanlık, uyumla uyumsuzluk arasında hep sizi askıda bırakan, suspense kelimesini belki gerilimli bir halde, de bırakan bir proje bu. Çok tartışmalı. Biletler hep solda attı. Girmek çok zordu. Giren pişman, girmeyen bin pişman olarak nitelendirebileceğimiz bir proje var. Polifonik yani çok sesli tamamen immersive yani her yerinden sarıp sarmalayan, bedenin çok sert bir biçimde ortada olduğu, sesin, müziğin hatta gürültünün yer aldığı, e, kendi kendine zarar verme, zarar verme, şiddet, direniş, pasif direnişe denk gelen pek çok hareketi gördüğümüz, sanat aynı referanslarının çok güçlü olduğu, resim, Farklı yerlerde ödünç alınmış resimler, çizimler de vardı. Sahne tasarımları gerçekten kurmuş sahneler vardı. Ve tabii ki önemli bir senografi hem sergi senografisi anlamında hem performans senografisi anlamında söz konusuydu. Naturmord bence projeyi baştan aşağı tek kelimeyle özetlemek için çok doğru bir tercih olmuş. Resimde kullanılan bir. Anlayıştır biliyorsunuz natür mort yani ölü doğa olarak çevirebiliriz natür doğa mort ölü anlamında bunu çoğaltmış yani natür çok doğa ve mort ölüler doğalar ve ölüler tabi tam Türkçeleştirmek zor ama natür mort kelimesini hem natür kelimesini hem mort kelimesini çoğul olarak kullandığını düşünelim. İngilizce'de bunun karşılığı olarak sanatta kullanılan still life bence tam olarak karşılamıyor. Ee, yine de still yani durağın olmak, durağın olmamak kelimesi ya da hayat kelimesi belki biraz bir anlam ifade ediyor ama doğa ve ölü, ölüm, ölümlülük bütün bu kelimeler ve tabii ki Nature Mord'un e, yapmaya çalıştığı durum tespiti, anı dondurma, belki bir manzarayı ortaya koyma anına çok Denk düşüyor hakikaten. Paralotokyo'nun web sitesinden çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. An İnhof'un geçmiş projeleri hakkında da bu Natir Mort adlı Paralotokyo'da yaptıkları hakkında da YouTube'a düşen, sosyal medya düşen onlarca kesit kesit fragman niteliğinde video var. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Çok rahatsızlık verici. İzleyici denemin bakımından ve sonografi bakımından bence yer yer sorumlu. Fakat rahatsızlık vermeyi zaten amaç edinen kendisine, beni rahatsız eden kısmı gözetleyici konumuna düşmekti. Ve herkesin tabii ki sık sık bunları sadece Instagram hikayesi yapmak üzere deneyimli olmasıydı. Özellikle 90'lardan alışkın olduğumuz ve bugünlerde geri gelmiş olan punk, rock, hardcore, metal, kent yaşamı, Sokak sanatı estetiği var. Kaykaylar, demir alanlar, hapishane estetiği çok fazla var. Ee, distraction, self-distraction, zarar verme ve kendi kendine zarar verme, yok etme anlayış çok var. Pasif direniş çok var. Ee, reddetme fikri çok var. Bütün bunlar üzerinden düşünmeye değer bir projeyi hatırlatmak adına Anne Imhoff. Geçtiğimiz 2017 yılındaki Venedik bir Alman pavilyonunda da Faust yani Göte'nin Faust'unları esinlenen son derece tartışmalı ama altın e, ayı pardon altın aslan golden lion altın aslan ödülünü de kazanmaya hak kazanan bir başka uzun süreli süresel performans da karşımıza çıkmıştı. Başka projeler hakkında bilgi vermek istediğim için artık burayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Paris'te aynı dönemde başka neler var diye bakacak olursanız çok ses getiren bir başka isim şüphesiz. Temmuz'dan beri devam eden Fondation Cartier'deki Damon Hirst Cherry sergisiydi. Çok fazla söze gerek yok Damon Hirst ne yapsa, nerede yapsa, Venedik'te de yapsa, Londra'da da yapsa. Paris'te de yapsa ses getiriyor. Fondation Cartier yapılar kontemporinde deyimler üstünde Cherry adlı bir işi vardı. Adından da anlaşılacağı üzere kiraz çiçeklerine özellikle bu çiçeklerin açış biçimlerine odaklanan çok da ondan alışa gelmediğimiz başka tür bir işi yapmıştı. Bunu da gündeme getirelim. Fondation Louis Vuitton bir başka ses getiren sanat kurumu hep özel isimler gördüğünüz gibi Morozov koleksiyonu yani Rus bir oligarkın modern saat ikonlarına yer veren koleksiyondan bir seçki gösteriyor 22 Şubat'a kadar yolunuz düşerse buna bakarsınız eee Morozov'un koleksiyonundan bu Rus oligarkın koleksiyoncunun koleksiyonunda modern sanat adına ne varsa görmeniz mümkün. Ama benim özellikle dikkatimi çekmek istediğim iş Open Space bölümünde bu serinin 9.sü kapsamında Fransa'da ilk müze sergisini açan Amsterdam'da Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli bir isim. Özgür Kar Macabre adlı çok ekranlı bir enstalasyon ortaya koyuyor. Ee, özellikle dans... Sada referans veren bir iş bu daha önce Rijks Akademi'deydi Hollanda'daydı oradan belki takibinize girmiş olabilir Özgür Kar ama bu proje mekanındaki Open Space'deki İşiyle Fransa'daki ilk müze sergisini açmış oldu Fondation Louis Vuitton'da ve bu sergiyi izlemek için de oldukça bol bir zamanınız var. 24 Ocağa kadar devam ediyor hemen Ekim başında açıldığını dile getirmiş olalım. Fondation Louis Vuitton'da gittiğiniz zaman yerleştirilmiş pek çok tabii ki daimi sanat enstalasyonu var ve mekanın kendisi de her zaman görmeye değerdir. Daha önce görmediyseniz. Ee, bu adı Boulogne tarafında olduğunu e, söylememiz e, icap eder. E, mutlaka bakmak gerekir. Kendisine ait bir Koleksiyonu da var Fondasyon Louis Vuitton'un bunu da özellikle gündeme getirmek gerekir. E, Fondasyon Louis Vuitton ilk açıldığı yıllarda çok ses getiriyordu herkes düzenli olarak buraya gidiyordu. E, artık o kadar tabii ki dikkat çekici yerlerden birisi değil. Son yıllarda çok fazla işte Mama gibi Rus koleksiyonları gibi özel koleksiyonlardan seçkiler getiriyor. İşte Morozov koleksiyonu da dünya çapında 200 başyapıt e, var e, genelde de modern Fransız sanatı ve Rus sanatından seçkiler çok da güncel işler değil o anlamda çok e, izleyiciye kolay e, gelebilecek seçkiler olduğunu e, belirtmem gerekir yine de mimarisiyle zaman zaman programlarıyla ön e, planda bir e, yer burası onu yine de vurgulamamış olmayayım ama asıl beklenen bu yıl Sonbaharda Paris'e gidenlerin Bourse de Commerce'de yani Fransa'nın eski ticaret odası ticaret borsasını uzun yıllardır Fransa'nın en önemli koleksiyoncularından ve başlıca zenginlerinden e, olan François Pinot çok uzun yıllardır Fransa'da bir müze açmak istiyordu Pinot. Ve Fransız hükümeti buna hiç destek olmadığı için tam tersine vergi indirimi yapmadığı alan tahsis etmediği adeta kösteklemeye çalışır gibi bir izlenim verdiği için Pinault'un kendisine. Fransız Pino gidip arka arkaya Venedik'te iki ayrı mekanı dönüştürmüştü. Palazzo Grassi yani hemen Akademiya tarafındaki eski bir. Sarayı malikaneyi Palazzo'yu dönüştürmüştü ve hemen akabinde Porta della Dogano yani gümrük depolarının gümrük rıhtımının olduğu alanı da e, oradaki eski yapıyı da Tadoando'yla dönüştürmüştü. Ve bu iki mekanda sadece Venedik Biennale ya da Mimarlık Biennale'de değil yıl boyunca Karalim Burjuan'ın sanatsal yönetiminde pek çok sergiyle oynanan, Damon Hurst da bunlardan biri, pek çok ses getiren kendi koleksiyondan seçkileri daha ziyade e, Tadoando'nun dönüştürdüğü Pontedella Dogano'da sergilerken Palazzo Grassi'de kendi koleksiyonda da işleri bulunan e, sanatçıların retrospektif ya da solo sergilerini ayıracak biçimde kullanıyordu. Bütün bunlar olurken onlarca yıllık çabanın sonunda bu yaz... Paris'in hemen göbeğinde Mare bölgesinde yakın olacak, Leal bölgesine yakın olacak biçimde yılların atıl kalan e, ticaret odası binası, ticaret borsası binasını dönüştürdü ve Pino Collection'la bu yazı itibariyle açtı. Bu dönüşüm yine Tadavando yani kendi kendini yetiştirmiş otodidakt, e, Japon mimar pek çok müze ya da sanat kurumunda imzası olan mimarlardan biriyle yaptı. İşte herkesin beklediği Eylül ayında Arpari ya da Ekim ayında Fiyak hatta Kasım ayında Potofari, Parifoto gibi fuarlara gidecek pek çok ismin öncelikli olarak görmek isteyeceği mekanlardan birisi Bors Komers olacak. Yani burası nasıl dönüştürülmüş neler sergileniyor. Çünkü tamamen güncel sanata adammış bir müze olarak kendini tarif ediyor. O anlamda Fondation Louis Vuitton'un programasyonunun birazdan modern sanata kaymaya başladığı eleştirisini tekrar gündeme getirerek bunu söylemek isterim ee, burada tabi ki Urs Fischer'in hemen Rotondo'daki işi ön plandaydı zaten çok ses getiren bir sanatçı Venedik Bienniali'de ya da pek çok başlıklı yerlerdeki işleriyle olsun hemen girişteki büyük yuvarlak alana devasa mumlarla yaptı dolayısıyla bütün süreç boyunca eriyecek biçimde ve müzenin açılışına özel olarak müzenin e, kubbesindeki tarihi e, çizimlere resimlere duvar resimlerine de referans verecek biçimde yapılan işleriyle doluydu 31 Aralık'a kadar bunu görmek mümkün öncelikle bir başka 31 Aralık'a kadar sergi salonlarında görülecek iş daha önce Palazzo Grassi'de yani Venedik'te retrospektifini yaptıkları Marshall Rice yani Fransız ressamın e, sergisiydi ee, bunu görmek mümkün onun dışında Stan Douglas'ın e, işleri e, vardı e, pek çok grup e, sergisi vardı özellikle yerleştirilmiş Pino koleksiyonunda yerleştirilmiş ama Rudolf Stingel'in resim nedir? sorduğu foto gerçekçi diyebileceğimiz anısal resimleriyle ön planda olan insan figürüne figüratif e, resme e, Öncelik verdiği adeta fotoğraf, siyah beyaz fotoğraflar gibi görünen e, işlerinden yapılmış bir solo sergi vardı. Bertrand Lavie hem Urs Fischer'ın bulunduğu giriş alanındaki o e, yuvarlak rotunda ya işte işlerin etrafını dönüştürüyordu. Hem başka yerlerde de işleri vardı. Maurizio Katara'nın doldurulmuş güvercinlerle yaptığı, taksidermik güvercinlerle yaptığı bir iş vardı. E, ve de yine... Tripparello'nun Medici sütununun üstüne yerleştirdiği geceleri dışarıdan görülebilen bir ses yerleştirmesi vardı. Mont Analog. Bunu görmek mümkündü. Özellikle dışarıdan gece baktığınız zaman Pierre Huguen işleri söz konusuydu. Ve David Hamilton bu Amerikalı, Afrikalı Amerikalı sanatçının ilk kez sergilenen son derece aslında siyahi tarihini ve Amerikan tarihine özellikle eleştirel bir açıdan ele aldığı işleri vardı. Bursa Komersin önünde de uzun kuyruklar oluşuyordu. Ve de tabii ki şeyden de bahsetmek lazım. Leal Ogren Le adlı son derece ses getiren bir kafe ve restoranının önünde de kuyruklar oluştuğunu vurgulamak gerekir. Bu sanat kurumundan da bahsettikten sonra bir başka ses getiren e, sergi müzede Lorangeri'deydi. Özellikle Ekim ayında yine popüler e, bir isim. Çünkü e, söz konusuydu. 14 Şubat'a kadar gezebilirsiniz. David Hockney sergisi var. Müzede Lorangeri'de yani Orangeri'nin müzesinde. A Year in Normandy yani Normandiyada geçirdiği bir yıl üzerine tam da bu bahçeler içindeki müzeye yaptığı e, manzara. ...ağırlıklı eserlerle... ...burada yer alıyor. Bence en çok e, ses getiren... ...işlerden biri Müzé d'Orsay'deydi. Ona gelmeden önce ise... ...Püti Palen'in ...her yıl bir sanatçıya... ...yine kart planş, yani açık kart, açık çek... E, ...vererek davet ettiği... ...bir güncel sanatçı olduğundan... ...bahsetmek gerekir. Her yıl yapıyorlar... ...bunu 2013 yılından... ...beri. Bu özellikle... ...önemli e, şüphesiz. Bu yıl ise... Bu isim Fransız cam sanatçısı olarak da adlandırabileceğim Jean-Michel Oteniel'i yönelikti. Hem Petit Palais'in o tarihi koleksiyonuna cevap verildi nitelikte, hem hemen giriş merdivenlerinde Murano camlarından yaptığı adeta kaldırım taşları ile Arnavut kaldırım taşları bir giriş ise sağlıyor. Avludaki ağaçlara, çiçeklere, sütunlara müdahale ediyor. Aynı zamanda sergi salonunda da yine camdan yaptığı The Narcissus Teorem yani narsist ee, Narsisizmin ortaya çıkışı yani antik Yunan dönemindeki Narsisus'a referans veren çalışmalarıyla ön plandaydı özellikle renkleriyle altın sarısı, gümüş, e, grisi, mavi, marin, akwamarin renkleriyle ön planda olan cam işleriyle izleyicilerle buluşuyordu. Petit Paley'i hiç görmeyenler ya da daha önce Gölük Güncel sanatı nasıl buluştuğunu bu yıl tekrar deneyimlemek isteyenler Petit Palede Jean-Michel Oteniel sergisine bakabiliyorlardı. Pompidou Fransa'ya gittiğinizde Paris'e gittiğinizde geçmeden olmaz. Mutlaka oldukça uzun bir zaman ayırmak gerekir. Burada altı Aralar kadar, Georgia O'Keeffe sergisi, Fransa'daki ilk retrospektifi. Bu 20. yüzyılın önde gelen kadın sanatçılarından biri, Kuzey Amerika sanatının en önemli isimlerinin isimlerinden biri olan Georgia O'Keeffe'nin yüzlerce resmi, çizimi, fotoğrafı e, vardı. Amerikan modernizmin önde gelen isimlerinden biriydi 1960'larda. Abstract Painting yani soyut sanatı, soyut resmin önde gelen isimlerinden biriydi. Ona ayrılmış bir retrospektif var. Hemen yanında ise yeni açılan Georg Baselitz retrospektif var. 7 Mart'a kadar devam ediyor. 20 Ekim'de açıldı. Hem figüratif, hem soyut, hem conceptual yani kavramsal bir yaklaşımı var. Ee, savaş sonrası Almanya'sından çok esinleniyor. Kendisi de zaten 1938 Almanya doğumlu bir isim e, ters figürleri ters kullanması, ters çevirmesi, e, al, ters yüz etmesi, alt üst etmesiyle ön planda bir isim. Özellikle 1969'da buna başladıktan sonra. Fakat e, aynı zamanda pompunu da görmeye değer başka işlerden biri her zaman. Primarcel Duchamp çok uzun yıllardır, 2000'li yıllardan e, beri yani 20 yılı aşkın süredir Fransız sanatının güncel yaratıcı vibe'ını e, enerjisine yakalamaya çalışan bir tür ödül bu bu yıl yine dört aday var Julian Charrier, Isabelle Cornaro Julian Crozet Lille Reynaud var bu dört Fransız sanatçının dört genç Fransız sanatçının e, özel bir jüri tarafından kısa listeye alınmış bu dört sanatçının işlerinden bir seçki var bunun sonucu da çok yakında kimin kazandığı da Belli olacak ben programı yaparken Belki bellidir Onun dışında Pierre mutun işleri var ee, Özellikle fotoğraf bölümünde Martha Wilson'ın işleri var Alt katlarda performansa ayrılmış e, bölümler var Ve tabii ki Pompidou'ya ilk kez gidiyorsanız Özellikle koleksiyon seçkisini de görmeden Geçmeyin derim Hem modern sanat koleksiyonu hem güncel sanat koleksiyonu Ayrı ayrı değerli Son olarak gündeme getirmek istediğim Çalışma ise Baudelaire'in Fransa'nın bu ünlü şairinin özellikle Kötülük Çiçekleri, Le Fleur du Mal adlı baş yapıtın yazarı şairin 100. doğum yılı vesilesiyle Müze Dorsay, yani Fransa'nın belki de en çok tabi Louvre Müzesiyle birlikte en çok ziyaret edilen müzelerinden biri Müze Dorsay, güncel sanatçıları Bodner'in çalışmaları üzerinden müze koleksiyonuna cevap verecek biçimde biçimde davet ediyor. Yoksa Müze Dorsey'in kendi koleksiyonu, özellikle empresyonizme odaklanan koleksiyonunu ziyaret etmek kalabalıklardan meydan bulursanız elbette mümkün. Sinemaya odaklanan bir e, sergisi var onu ziyaret etmek mümkün. Koleksiyoncu kimliğiyle Möses'in yakın... Ee, ...yine empresyonizm odaklı koleksiyonundan yapılan özel seçkiye bakmak mümkün. Ama bütün bunlar içinde Müze Dorsey'e tek başına gitmeniz için yeterli bir sebep. 30 ocağa kadar devam eden Paris'in omurgası olarak Türkçe alıştırabileceğim... ...Le Spligne de Paris adlı Marlin Duma sergisi. Güney Afrikalı bu kadın sanatçının... Ee, ...1867'de hayatını kaybeden Charles Baudelaire ithafen e, yaptığı bir seri resim sergileniyor. Bir kısmı müzenin koleksiyon salonlarında onlara cevap, örneğin Monet'e cevap verir, ona onun karşısında ona selam verir nitelikte sergilenirken... ...ayrıca bir güncel sanat süreli sergiler salonunda da bu işlere e, yer veriliyor... Ee, özellikle kötülük çiçeği yapıtından esinlenerek yapılmış karanlık siyah beyaz e, zamansız çizimler ve resimler bunlar çok güçlüler çok çarpıcılar çok karanlıklar elinde fare tutan bir çocuk gibi ee, ya da askıda kalmış bir adam gibi özellikle Butler'in şiirsel estetiğine ve üslubuna cevap verme e, çabasında olan bunu bence son derecede güzel, e, iyi, doğru bir şekilde e, başaran bir çalışma Marlon Duman'ın işleri kaçırılmamalı. Ben programcınız Çelenk Bafra. Her hafta olduğu gibi bu pazartesi de Türkiye saatiyle 16.30'da Açık Radyo'da hariçten sanattaydım. Açık Radyo'nun web sitesinden de kaçırdığınız programları ya da programı canlı olarak takip etmeniz mümkün. İstanbul'da 95 FM bandından dinlemeniz mümkün. Kaçırdığınız programları iTunes'da, Spotify'da Açık Radyo'nun kendi Cep telefonu aplikasyonlarında, akıllı telefon aplikasyonlarında ya da web sitesinde de takip etmeniz mümkün. Hariçten sanatta önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Haricden sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Sunduran Çelenk Barfra. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.